Günaydın. Güne Datça'dan güzel bir haberle başlıyoruz. Hatırlarsınız kısa bir süre önce Özlem Tansal tarafından Datça'nın asbestli su şebekesi borularının değiştirmesi talebiyle bir kampanya başlatılmıştı. Muhatabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan kampanyasında Özlem Datça asbesti hak etmiyor, Datça'da asbest kanserojen içmek, yemek ve solumak istemiyoruz diyerek şu sözlerle devam ediyordu. Burada yaşasan da yaşamasan da bu imza kampanyasını senin için başlattık. Çünkü mesele ortak meselemiz köy hepimizin köyü. Datça'da 30 bin metrelik asbestli yani kanserojen su şebekesi borusu olduğunu belediyemizden dilekçelerimize verilen yanıt aracılığıyla net olarak öğrendik. 2011'de İller Bankası'ndan istenen desteğe cevap alınamadığını da bu yolda öğrendik. Bizim çocuklarımız bu musluk suyunu içiyor. Şamaşırlarımızı bu suyla yıkıyoruz ve tişörtteki asbesti asbestli soluyoruz en çok da tamir etmeye çalışan görevliler için vahim bir durum söz konusu. Devlet eliyle kullanımı tamamıyla yasaklanan asbestin yani hastalık saçan bir bu kanserojen maddenin bizim hayatımızdan da çıkmasını istiyoruz. Daha önce yapılması gerekeni şimdi yapılması için imza topluyoruz. Ve Özlem sesini belediyeye duyurmaya başardı. Başarısında şu sözlerle destekçilerine duyurdu. Hep beraber Datça'nın sesini duyurmayı başardık. Sayenizde artık Datça'yı daha sağlıklı günler bekliyor. Tek başıma durup hayıflanmak yerine bir yerden başlamak gerek diyerek başlattığım kampanya sayesinde sizlerle buluştum. Ve sonunda Datça'nın... En kısa sürede asbestli borulardan kurtulması için çalışmaların başlamasına ön ayak olduk. Kampanya açıldığından beri hep beraber konuyu gündemde tuttuk. Yaptığımız sosyal medya paylaşımlarıyla Datça'nın sesini çok uzaklara duyurduk. Türkiye'nin dört bir yanından imzalar yağdı. Bu hafta attığımız imzaların ve yarattığımız etkinin sonuçlarını almaya başladık. Ve güzel bir haber geldi Datça Belediyesi'nden. Datça Belediye Başkanı Şener Tokcan, belediyenin resmi Facebook sayfasına yaptığı açıklamayla şöyle dedi. Şu aşamada takdir edileceği gibi kesin bir takvim vermemiz mümkün değil. Bütün bu çalışmalar yanında asbestli boruların değiştirilmesiyle birlikte su şebekesiyle birlikte kuyular ve terfi hatları dahil, Otomasyona bağlanacak ve modernleştirecektir. Bunun mali kaynağı için İller Bankası yardımcı olacağı gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan da mali destek alınacaktır. Halen bizzat Ankara'da Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası nezdinde temaslarımı devam etmekte ve proje için çalışmalar yapmaktayım. Kamuoyuna gelişmeler hakkında gerektiğinde açıklama yapacağız. Özellikle kampanya başlatarak, ve buna katılarak bize bu konuda yardımcı olan vatandaşlarımıza ve duyarlı yurttaşlarımıza tekrar teşekkür ederim diyerek durumla ilgili yapılacak çalışmaları duyurdu. Ve bunları dedikten sonra Özlem Tansal şu şekilde devam etmiş. Bunu bir araya gelmeden asla başaramazdık. Yıllar boyunca sürüncemede kalan bir konunun bu kadar sahiplenilmesi, kaldırıldığı raftan inmesi Hepimizin bir araya gelmesinden doğan gücün sonucu. Bu süreçte şunu anladım. Ben tek başıma ne yapabilirim ki demek yerine cesaret edip yola koyulmak ve azmetmek gerek. Başka türlü yıllar sürecek bu mücadelenin en büyük adımlarını hep beraber kısa bir sürede attık. Desteğiniz ve dayanışmanız için çok teşekkürler diyor Özlem. Bu güzel haberden sonra gençlere yönelik başlatılmış bir kampanyayla devam ediyoruz. Kampanyayı başlatan Ulusal Gençlik Parlamentosu. Kentinin karar alma mekanizmalarına dahil olmak istemez misin? Genç dostu kentler için harekete geç sözleriyle talebini ifade etmiş parlamento. 30 Mart yerel seçimleri yaklaşırken kentinin karar alma mekanizmalarının neredesindesin sorusuyla başlıyor kampanyayı anlatmaya ve şöyle devam ediyor. Türkiye'de nüfusun %26'sını gençler oluşturuyor. Buna rağmen kentlerdeki karar alma süreçlerine gençlerin aktif katılımının eksik kaldığı ortada. Yerel yönetimlerde ve yerel gençlik politikalarının oluşturulmasında gençlere söz ve yer verilmesi gerekiyor. Türkiye'de 51 milyon seçmenin 19 milyonunun genç seçmen olduğunu düşünürsek ne kadar büyük bir kitleden bahsettiğimiz ortaya çıkıyor. Fakat buna rağmen bugüne kadar yerel yönetimlerde gençler yeteri kadar söz sahibi olamadı. Biz Ulusal Gençlik Parlamentosu olarak 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde bunun değişmesi gerektiğini inanıyoruz. Bu yüzden gençlerin demokratikleşme süreçlerine katılımını bir gereklilik olarak gören tüm siyasi partilerin belediye başkan adaylarını genç dostu bir kent oluşturulması konusunda sorumluluk almaya davet ediyoruz. Peki genç dostu kent ne demek? Genç dostu kentler gençlerin sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere, istihdam olanaklarına, kaliteli ve kapsamlı kentsel hizmetlere, şiddete maruz kaldıkları takdirde haklarını güvence altına alacak mekanizmalara, yerel yönetimlerin planlama ve karar süreçlerine katılımını ve erişimini sağlayarak genç kadınlar ve genç engellilerle birlikte kentsel yaşamın tüm alanlarında eşit bir biçimde yer almasını destekleyen mekanizmalarının oluşturulduğu kentlerdir. Bu kentlerin oluşturulmasında gençlerin yerel karar alma mekanizmalarına dahil olması kadar, yerel karar alıcıların da belirtilen gençlik ihtiyaçlarına cevap verebilecek genç dostu yöneticiler olması gerekmektedir. Bu kapsamda ülke çapında gençlerin yerel yönetimlerde nerede olduğunu sorgulayarak genç dostu adaylar, Genç Dostu Kentler kampanyasını başlattık. Bunun için 66 ilde ekipler kurduk. Bu arkadaşlarımız belediye başkan adaylarıyla görüşerek Genç Dostu Kent nedir anlatarak adayların iyi niyet sözleşmesini imzalamalarını talep edecek. Böylece adaylar seçilmeleri halinde bu sözleşmeye uygun karar alacaklarını ve bulundukları belediyeyi Genç Dostu yapmak için çalışacaklarını ilan etmiş olacak. Şimdiden 30 adet belediye başkanı bu sözleşmeyi imzalayarak Genç Dostu Kentler için adımını attı. Senin desteğin sayesinde. Başkan adayları sesimizi çok daha güçlü duyacak. Bizler de adaylar sözleşmeyi imzaladıkça kampanya sayfası bölümünde sizlere duyuracağız. Seçimlerden sonra eğitimle ilgili bir haber var. Sırada kampanyanın muhatabı Milli Eğitim Bakanlığı kampanyayı başlatan Ahmet Saki'nin talebi ise sınıflardaki akıllı tahtalardan Windows'un kaldırılması. Ahmet diyor ki, akıllı tahtalarda bulunan Windows işletim sistemi kaldırılsın. Sadece Pardus kalsın. Akıllı tahtalar Windows ön yükleyicisiyle birlikte gelmekte. Windows ön yükleyicisinde de dokunmatik ekran çalışmadığı için Pardus ancak USB klavye ile açılmaktı. Hiçbir öğretmen de yanında USB klavye taşımadığından Pardus kullanılmamaktı. Windows ön yükleyicisi sayesinde Windows dolaylı olarak Pardus'un açılmasını engelliyor. Ayrıca Windows virüsleri de akıllı tahtaları sarmış durumda. Pardus'ta ise yapısı sebebiyle virüs bulaşma ihtimali Windows'a göre çok daha düşük. Bu sorunları engellemek için akıllı tahtalarda sadece Pardus kullanılmalıdır diyor kendisi. İlginç bir kampanya. Bu ve benzeri kampanyaları Change.org sitesinde bulabilir. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak görmek istediğiniz değişimi yaratabilirsiniz. Siz de Datça'daki gibi başarıya götürebilirsiniz yaratmak istediğiniz değişimleri. Esen kalın.